Ağır bir insanın olması lazım. Namazın tamamında, namazın tamamı bir şey Yani tamam, tamam olması için saflıkın yüzü olması lazım. Yüzü olması lazım. Aralıklı olmaması lazım. Öyle sıçıklı olması lazım. Adam burada kalmıyor. Tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp tıp yürürken bir tane giriyor. Oradaki adamın yerine Adam yakasını yakalayıp böyle olacaksın. Bakıyorsun, burada ondan böyle evin varlıkları var şeyler var hemen şey yapıyoruz böyle biraz bilen gibi hemen bir şey oldu mu hemen söylüyoruz bizde hiçbir şeyimiz yok değil mi önceki hafta da şey yaptı ama daha sonunda burada ya bu tür şeyler gelmiş ya örtüden gidiyor borçlu oldu şeylerden borçlu oldu bu yapıyoruz insanımız attığı en azı. Ağzımızın en kayıtlıksı özel hafız olamazsın, hatırlamamadırsın. Benimle bir, bir adım at. Ben de dedim, büyük o sen deyiz. O sen deyiz. Kimseye yardım edin. Ya önce insan daha Oraya adım atmak ister o. Bir Yerinde ilerletiyor yani. İslam Orada bir şey yok. Çünkü bir öne adım atmış. Şöyle bir değil. İçeride geçirme. Sen de bir buçuk gelip şarjöründen merdini saldırıyor, içi ciddi gibi ve içi ciddi ve arkasından tırak tırak tırak çatlan doluyoruz. Tarktik şeyler yani bundan bir görüyoruz efendim bilgi kadar hakkı söylüyor. <gülüyor> de, yakaladı, bir gün önünde birisini yakaladı adam dedi ya hafifli yani sevgili bir kardeşlerim bilmem varlaysa beyaz bir enkari gibi en buna renkler gibi gibi kadar bilmiyorlar mantıklı evet. değil mi olur? Emreli Beyaz Emreli mi olur? Vallahi ki güzel fakülten yapmış Emreli, çok güzel. Ezi, kaliteli böyle ikincisi de görüyor. Ama bir çok güzel kıyma var ama atıyor mu? Atıyor mu ya? Geri kalan, sizin güvence bazıları mevzat edilmiyordum, tarif edeyim. Üçker pahat edildi. Hiç zorunca demek yani. Şöyle, şöyle oluyor Şöyle azıf diye. Herhalde tanısamıyordu, <gülüyor> yani ne oldu Şöyle, üç Yani normal olur ne kadar aşırı? Bak, evde kumaş kutluğu var memleketten, silin. Yani silik gibi bir şey <gülüyor> yok gibi yani silik. Silik değilmiş, evet. Müslümanın e, silinin de var. Evet, senin de silsizliliği var. <gülüyor> Yübeğin ne kadar kısmında lazım. E şimdi bu giymiştir, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> de toplu gün Şimdi görmek Evet. kalkıyor ama silik ile var. Silik bu bizim adasının bir evet, şey görmüyor. Önceyi yakaladın. Habibi dedi, kardeşim dedi. İmdatlar dedi, ben böyle Bu dedi, binat ya orman dedi. Böyle yapma dedi. Altına yavuzun da pek dedi. Ya da bunu böyle altını gömdermiyor, bir şey yap falan dedi. İşte bu dedi. Ebru mağrı. Ede bu binat. Kıyakta var diyoruz. Bu aşçası anlamadır. Karakçası Ebru, Ebru mağrı o ve ne diyor? Ani, mülke. Kapsatıp evrimarını ekleyeceğim, seçer. Bu efendim şeyin parçası dilisine göre. İşte iyiliği yapmak, kötü bir yapıtırmamak. Ha bunu derdikten insan, o kadar bununla düşüyor. Bunu canlandırmıyor. Bunu canlandırmak için parçası lazım. İlim lazım, ilim de İlimi de öğreneceğiz. bir bölümü öğrenmesi, Dünyadan ve dünyanın içindeki daha havalıdır, çok sıralıdır. Aşk, İmahsiz, okul. Bir bölümü veren. Size tasviyeti bir kitap var, ne diyoruz? Bak Diyanet'in çıkarttığı, bir kitap. Yani şey aşk başkası mı yaptı, bir yaptı, bir de kaçışı başkası mı yaptı. Riyadır, Tadiş, İmam benim öpüş, bölümü yapmış, selam veren adamı var. O bölümü bitirin. <gülüyor> evet, bir bak. Diğer adam olan, o bölümü bitirin. Yeni bir adam geldi. Namazdan adam O bölümü böyle böyle. O bu, şu evet. bölümü öğrensin, böyle bölüm. hadisi, hadi bu şeyleri öğren. O bu, bir şeyi öğren, yaptığınız anlamak. Ya var, artık bu Türkçe bir iman kitabını al, böyle bir şey Ne Namaz nasıl kılınır, Oysa nasıl tutulur, zekat nasıl verilir, nereler verilir, kime verilir, efendim, atlası nasıl alınır, vesaire, e bunlar böyle veririz. Afrası köşedeler, ticareti, harap bilay, efendim, sabah bilay, bunlar böyle Zeynepleyen kardeşlerim. O da sonra da emr-ı mağrı bir kere yap. de bakıyorsan anlayın. Evet. Allah barına bize cümlemizi tehlike kuracağız. Şimdi işlemi var. Emre geçirmeyi cümlemize bilgiler olsun. Cennet ile cemaat ile şeref İkinci İki cihanda ve baklıyat eylesin. Var, bir taraftan da öyle ben O'dan bir tadı shirt ediyorum.'' bir trudu I'm going to share film on this minute. मानन नहु ग्रा انتقي اروع شيء في الاسلام. اذا نود ان نسمع فينا من الدين. وهو الذي جعلنا في عالم نور و رحمان و رحيم. و في دور بعد في ان الامر سمعت سنة كإنا رحمة بالعالمين. أما صلى الله عليه وآله وسلّم ربي يعاقب الجاهلون. إنما باللهم صلّى على النبي محمد عامل العارف الساتي. نبتكر في أموالنا من أموالنا الثمينة Emma Babu, Ya Rabbena, Ya Rabbena, Ya Rabbena, olan sekiz adet hasmi, Kur'an-ı Kerim'i, adet tarafı adet yetmiş adet'in kerim'i çevdiği hasmini, on biner kadar, ya seyreder, kelime-i tezgit, adet'in tezgit, Selâfü selâf ve zikâfî şerîfi, tesadü, ibadet ve tabetlerimizi, hayvanlar ve tabetlerimizi, yarattı, gırt, ve tehtem olarak kabul edelim. <gülüyor> <gülüyor> İbadetlerimizi, tabetlerimizi, hatma hafiflerimizi, dişlimimizi, vaad-ı, teslimatımızı, Rabb'e eğerlerimizi, sevdiğim razı olduğumuz kıl olmamıza, ve siz eyle yarabbim, asıl olan hükümetin varlığı en özellikle sevgili Seyyam Efendimiz Muhammed'in Mustafa'a sallallahu aleyhi ve sellem Hacı Efe'ni hediye edilir. Vasıt eyle yarabbim, <gülüyoruz> Peygamber Efendimiz'in sizlerden razı eyle yarabbim, <gülüyoruz> Peygamber Efendimiz'in itibasına, sevgisine, şefasına, bu seyrafa da verilir. <gülüyor> Ayrıca âline, ashabına, etbaına, ashabına, ismanına, hülafasına vereseydi olan dilemari muhakkı teymi, din, bu artıdığı bilir. Evvâ, o Ebu Bekir, Sıstık ve Ali'i Müttevâ ve sâbil ile, hocamız kadar Tıpkı adil vermiş silsilelerinde sadatlar ve müsadatlar ve saadatı ve sair hukuk kadiyeye sadatlar-ı cümle çünkü bizim İstanbul'umuzda makamı bulunan Mûşah Ebu Ecib el Efendimiz haziyetlerine ve sahib sahabe-i şirama ve şu İstanbul fethet etmiş olan Muhammed, ve mensubu, Edenber, o mübarek mücadetlerin, şehitlerin, gazilerin, müddet ruhlarına dünyanın her yerindeki İslam kişilerine fethet etmiş olan Fatihleri, şehitlerimiz, gazilerimiz, mücahitlerimiz ruhlarla, cümle evli en evrahtayı verenler ve zor katkilleri okuyan kardeşlerimiz kimlerin ruhları için okumuşsa onların ruhlarla ve uzaktan yakından şu gerçek izlemek üzere şu mesciste şu vakitte gelmiş olan siz kardeşlerimiz, diğer itibarımızın ailesi köşmüş olan bütün müslüman geçmişlerinin ruhlarla ve her şeyden müslüman başarının geçiş edilmiş ve ziyarete mesum olan nevladın olmasına da hediye edildik, bu azı bir yavrum ve istadar ve memnun ve esrur gören varsa adamlarını kaldırıyarak seyyatları varsa sıcaklısını hasenade beliriyerek farklı ses makamlarınızı da daha adal edeyelim. Aileyi ikramlarına basar edeyelim. Bizlere de sevgili nazo olduğumuz, kur olduğumuzu geliyor? edelim. Emrümüzü Kuran-ı yolunda Peygamber Efendimiz'in üstünde istediği yediklerine uygun olarak geçirmeyi Peygamber Efendimiz'in iştahatına kaydedelim. Hayatımızda bize yerle ve her yerde Kur'an-ı Kerim'in hakikatını bildirsin Kur'an-ı Kerim'in kaderde yolda söyler. Ziyarette şifaçiler. Kur'an yoluyla nur ede ya Rabb'an. Gönlündeki vesile ede ya Rabb'an. Şeriatlar sebeb Kur'an-ı Öğrendiğimiz gibi ezberlemesin sebebiyle yarattık. Hakkı ağabeyi akşamına uymayı da kuran güzel hizmetlerle ilgili de bile resimleyelim. bizler senin kullarınız, ve Sen ağırlığın gelin bizim her şeyimiz senden verir. Senin dostlarımız, ihtiyacımız, adamımız, dostlarımız iki adamımız çok uyardı. Biz, bizim arkadaşlarımız Biz, sakarlar. Sakarlar ya gidip oturmak düşünmeye ara, kaput kaput gelmeye ara, kimseyi boğuyup çıkıp erişteme ara, amansız dertlere düşünmeye ara, hastalarımızı çıkarma ya, dertcimizde ne var ya, borçlu olan kardeşlerimle borçları ödeden kardeşlerimle bu borç kul borçlarında sen karşılayın, bizlerin kul Kurt da kurtar yarın. Bizi ibadetleri müdahale meyle yarın. Bizi günahlarından uzak yede yarın. dünyanın fitnesinden, tesadından. Her türlü şerh sahibinin zararından, şerhinden sana döneniz, bizden sen koru ya. Bizi her türlü hayırlara bazlar yede katkılar sun hatr abi tayin amin Allah'ın bereketler olsun amin diğerlarımızın katkılarını kendilerimize fazlını hak tasılın amin teşekkürler mavi gözlerimi bakire temiz aşkıyla hatr olarak bir Ona bulmayıp tevfik et Allah olarak verip Anlayıp anlarsam korumaya Şu evlat ya içimizdeki birisi.